Evimizin yakınında öğretmen evi var dedi. Oradaki çalışanlar veya öğretmenler kalanlardan Wi-Fi şifresini aldık ya da alsak. Oradaki de işte ben kendi hakkımı veriyorum sana gibi bir şey söylese. Biz bu interneti kullanırken acaba bir kimsenin hakkına girmiş olur muyuz veya böyle bir şey caiz midir? Evet, otobüse biniyorsunuz, Wi-Fi şifresini soruyorsunuz, veriyorlar değil mi? Evet. Ona göre girebiliyorsanız ne ala ama genelde ben giremiyorum çünkü zayıf. Ee, öğretmen evine gittiniz, oradaki wifi şifresini alır, orada kullanırsanız bu caiz olabilir. Anlaşma belki de şöyle yapılıyor, yani öğretmen evinde ikamet eden, kalan, gelen, neyse misafirlerin hepsinin kullanımına sunulmak üzere anlaşma yapılıyordur. Ee, öğretmen evine gidip kullandığınızda caiz olur. Ancak o şifreyi alır da kendi evinizde kullanacak olursanız o anlaşma dışıdır. Dolayısıyla caiz olmaz. Yani Wi-Fi şifresini kullanmanın cevazı anlaşma şekli neyse ona uymakla olur. Yani anlaşmada bu evin ahalisi kullanabilir ise hı hı. o ahali 100 kişi olabilir, 10 kişi olabilir önemli değil. Ancak komşu daire sizin şifrenizi alıp e, Wi-Fi'den istifade edecek olursa onun için caiz olmaz. Çünkü anlaşma o evle bağlantılıdır. Öğretmen evi olsun, e, herhangi bir otel olsun, e, onlar orada ikamet ettiğiniz takdirde kullanabileceğiniz şeyler. Dışarıda kullandığınız takdirde aynı şifreyi anlaşma dışı olacağı için caiz olmaz. Pekala hocam.